Dünyada her canlı ona verilen nimetlerle gayet mutlu, memnun yaşıyor. Küçük bir serçe yuvasını neşe içinde yapıyor. Her sabah neşe içinde cıvıldıyarak güne başlıyor. Vızıldayan bir arı ömrünün tamamında çiçekten çiçeğe kilometrelerce uçuyor ve hiç halinden şikayetçi değil. Sadece bu dünya için yaratıldıklarından, bu dünya onlara mutlu olmaları için yetiyor. Ama sen, insan ihtiyacı olan her şeye bu dünyada sahip olsa da, bir türlü tam mutluluğu yakalayamıyor. İçinde bir yerlerde hep bir şeyler eksik. Evet, ebediyet için yaratılmış olan Ademoğluna, şu dünyanın fani metaı yetmiyor. Yetmez. Ve yüzünü ebediyete, ahirete dönmeyen insan şu fani dünyada kendini ebedi zannetmeye başlıyor. İşte o zaman hırsının önüne geçilmiyor. Her şeye sahip olmak hırsı bu dünyada sonsuza kadar kalacağını zannetmenin bir ürünü. Ve herkes gibi ona da buradan gitme vakti gelince insanın bakiyesi, israf edilmiş bir ömür, çokça pişmanlık ve bir o kadar da hüzün. İşte vızıldayan arıların mutluluğundan, o küçücük serçenin, her gün güne mutlulukla başlamasından, insanoğluna düşen pay bu olsa gerek. Eyvallah.